Günaydın. Haftanın son gününde ilk kampanyamız için İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeyiz. Ali Atakan başlattığı kampanyada Pınartepe Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'ndeki asfaltın onarılmasını istiyor ve ekliyor. Bir buçuk senedir evimize gelmek ve gitmek tam bir çile haline geldi. Defalarca mail attık, telefon açtık belediyeye ama sonuç yok. Artık üzerinize düşeni yapın. Yaklaşık bir buçuk sene önce İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi'ne taşındık. Evimize gidip gelirken mecburen Yeşilyurt Caddesi'ni kullanıyoruz. Ancak bu caddedeki asfalt berbat durumda. Bir metre derinliğinde çukur ve tümsekler var. Özel araçlarla geçmek zorundayız çünkü mesafe çok uzun ve yolun durumundan dolayı minibüste giremiyor. Evimize gidip gelmek tam bir çileye dönüştü. Birisi hastalansa ambulans gelse en az 5 dakika kaybeder. O derecede berbat durumda yollar. Büyükçekmece Belediyesi ve Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün'e defalarca mail atmamıza telefon etmemize rağmen maalesef mağduriyetimizin giderilmesi için bir adım atılmadı. Hatta bir açıklama dahi yapılmadı. Mahalle sakinlerinin talepleri sürekli geçiştirildi kampanyamızı görenler lütfen 2 saniyelerini ayırıp bir imza atsınlar. 2 seneye yakın zamandır yaşadığımız bu mağduriyetin son bulmasını istiyoruz. Destek versin vermesin herkese çok teşekkür ediyorum diyor. Siz de büyük çekmecedeki bu durumdan muzdaripseniz Ali Atakan'ın kampanyasını destekleyebilirsiniz. Şimdi Selçuk Üniversitesi'nden Mustafa Çekici'ye kulak veriyoruz. Üniversite yönetimine hitaben kampanyasını başlatan Çekici Erasmus hibelerinin tam verilmesini talep ediyor. Geçen sene Erasmus hibeleri eksik yattı. Neden olarak ise Ulusal Ajans'ın hibelerde kesinti yaptığı söylendi. Bu sene de bu hibeleri okul kesiyor. Ulusal Ajanstan daha hibe talebinde bulunmadan az hibemiz var. Hibeler kısıtlı deniliyor. Kazanan ve önüne asil olmayan arkadaşlarımız bile yedek görünüyor. Diğer okullar 200 öğrenci gönderirken Selçuk Üniversitesi 120 öğrenci seçiyor ve bunların hepsi bir dönem bir yıl bile değil. Stajyerde öğrencinin hakkının daha fazla ay olduğu durumlarda bile sadece 2 ay hibe vereceğini söylüyor hocalar. Bu haksızlık lütfen sesimizi duyurmamız için kampanyamıza destek olun diyor Çekici. Sıradaki kampanya için İzmir'deyiz. Erol Erlagıp, İzmir Çiğlik Kipa AVM'de bir mescit yapılmasını istiyor. Bir AVM'ye gelen kişiler yeri geliyor 3-4 saati burada geçiriyor. İbadetini yapmak istediği zaman yapacak yer yok. Defalarca uyarılarımıza rağmen inatla burada mescit yapmak istemiyorlar. Lütfen bir imzada siz atın ve buraya mescit yaptıralım diyor Erlagıp. En azından mescit olmasa bile bir... Toplu ibadet alanı belki yapılabilir. Sıradaki kampanyamızın sahibi Nedim Gür. Gür, İstanbul Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığına ait olan Huber Köşkü'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ne tahsis edilmesini talep ediyor. Bu imza kampanyasında İstanbul Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı ait olan Huber Köşkü'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlanması önemlidir diyor. Nedenlerini şöyle açıklamış. Hali hazırda Beşiktaş'taki Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü Davutpaşa olmasına rağmen buradaki fakültelere yetmemekte. Tarabya konum itibariyle Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Davut Paşa'dan çok daha yakındır. Mevcut duruma bakıldığında Beşiktaş'taki Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, laboratuvar, atölye, bilhassa mimarlık fakültesi öğrencilerinin bu gibi birimlere ihtiyacı vardır. Uber Köşkü 40 yılın başı yapılan ziyaretler dışında hiçbir işe yaramamaktadır. Bu alanın Yıldız Teknik Üniversitesi'ne tahsis edilmesi hem devleti gereksiz masraftan kurtaracak, hem de olması gerektiği gibi bütün Türkiye halkının olan Huber Köşkü, Aidiyetinin amacına daha uygun bir hale gelecektir diyor. Bize katılın bu saçmalığa son verelim diyen güre siz de katılıyorsanız Change.org'a girip kampanyasını destekleyebilirsiniz. Günün 5. kampanyası için şimdi de Ordu'ya gidiyoruz. Cemkır Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne hitaben başlattığı kampanyada Gürgentepe ilçesine çöp dökülmemesini talep ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gürgentepe ilçemize bağlı Işıktepe mahallemizde çöp tesisi kurulması için bir karar alındı. Doğa ile iç içe olan beldemize çöp dökülmesi ilçemiz ve beldemizin gelişmesi anlamında büyük bir yıkım olacaktır. Çiçeklerin kokusu yerine dökülecek çöplerin kokusu yerine alacaktır. Yeşilin her tonunun bu kadar zengin olduğu oksijeni bol, rüzgarı bol, yağmuru, dumanı bol memleketimizin geleceğini karartmalarına izin vermiyoruz. Lütfen ilçemize ve beldemize büyük zarar verecek bu durum karşısında sesimizi duyurmak için İmza kampanyamıza desteklerinizi önemle rica ederiz diyor Kır ve Destek Bekliyor. Söz şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na seslenen Van'dan Abdülhekim Şahin'e. Türkiye'nin birçok iline yeni stadyumlar inşa ediliyor hatta birçoğu da bitti denilebilir. Van gibi 1 milyonun üstünde nüfusa sahip ve depremde stadyumu hasar görmüş olan şehrin ne hikmetse bir türlü stadı yıkılmadı. 4 yıldır siyasetçiler ve spor ile ilgili kurum amirleri basına demeçler verip stadyumun yıkılıp modern bir stadyum inşa edileceğini belirtse de maalesef hiçbir gelişme kaydedilmedi. Biz gençlerimizin spordan uzak kalmaması ve şehrin Türkiye spor arenasına tekrar dönebilmesini mümkün kılacak bir spor tesisinin derhal inşa edilmesini arz ediyoruz. Verilecek her imza çocuklarımızın geleceğini kurmak maksadıyla gerekli mercilere iletilecek ve bu konuda harekete geçirmesini sağlayacak. Vana acilen yeni bir stadyum yapılmasını talep ediyoruz. Van için siz de destek olun diyen Şahin'e katlıyorsanız Change.org'a girip kampanyasına destekleyebilirsiniz. Ve günün son kampanyası için şimdi Fransa'dayız. Thomas Duffy'nin Cumhurbaşkanı François Hollande'ye yönelik başlattığı kampanya yerel tarım üreticisinin desteklenmesini ve büyük süpermarket zincirlerinin yerel üreticiyi sömürmesinin sonlanmasını talep ediyor. 84 bine yakın kişinin desteklediği Daffy'nin kampanyası Fransa'nın Rennes bölgesindeki yerel tarım üreticilerinin desteklenmesi ve büyük market zincirleri karşısında ekonomik eşitlik hakkının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekmiş. Daffy kampanyasında bu hakkın verilmiyor olmasının rekabet kurallarına aykırı olduğunu ve yetkililerin bunu değiştirmek için acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirtiyor. Aynı sorunlar ülkemizde de var. Küçük üreticiler ve küçük satıcılar büyük market zincirleri karşısında büyük dezavantaja sahipler. Burada da küçük üreticinin, küçük çiftçinin yanında olmak, küçük dükkanları desteklemek en önemli değişimlerden bir tanesi olacaktır. Daha canlı bir ekonomi, daha yerel bir ekonomi için. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.